Evet. Önce Bismillahirrahmanirrahim diyerek her işin başı besmeleyle başlamak isteyelim. Ee, Tabi e, geçmiş olsun seyircimizin öncelikle zor bir durum. Fakat e, dinimiz bu tür şeylere e, mutlaka bir kolaylık e, prensibinin uygulanmasını tavsiye etmektedir. ve Bu, bu tür şeylerin kolaylığı da şudur. Yani ayağa kırılan bir insanın Aya nedir? Muhtemelen ya alçıdadır veya artık bandajlı sar, kalın bir şeylerle artık sarılıdır. E, muhtemelen seyircimiz ayağı kapalı ki ayağı yıkanmıyor diyor. E, diğer sağlam olan uzuvlarını, abdest azablarını yıkar. E, o ayağa geldiğinde de üstüne yani e, alçıysa alçının üstüne veya başka bir sargı varsa onun üzerine mesh ederek abdestini bu şekilde tamamlayabilir. Peki gusül muhtemelen bu da soruluyor olabilir. Hı hı. Aynı şekilde e, alçısız dışındaki veya e, diyelim ki sarılı bölgenin dışındaki yerler yıkanır. Alçı konusuna gelince onun üzerine yine ıslak bir elle messettiğimiz zaman da ne olur? Gusül abdesti de böylelikle yerine gelir. Hı hı. Kısaca O sargının hocam her efe. tarafını böyle ıslatmak gerekir yok? Sadece üstüne? Ta, sadece üstüne yani ıslak bir elimizle hı. elimizi gezdirmemiz yeterlidir. Bu mes e, budur çünkü biz normal meslerimizi de bile mesederken o tüm e, mesin her tarafını mesetmiyoruz sadece üstüne bir kısmı yani diyelim ki üç parmağımızı hı hı. ondan sonra gezilecek şekilde ne yapıyoruz yürütüyoruz bu da böyledir e, çok abartmanın e, bir yeri ve anlamı yoktur bununla birlikte inşallah abdestimizi ve güçlüğümüzü ikmal etmiş olur kardeşimiz. Bunun için endiş endişeye mahal yok. Yani bunu dert etmesin diye düşünüyorum. Bundan dolayı da abdestini ve namazını da ihmal etmesin tabii ki Seyir Evet.